اللهم اعذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم لما كان هذا تعريف متنافراً بمعتقديات بل وكان المقصود هنا ها هنا تعريف الفق في أصول الفقه zide kaydu amelen Bugünkü dersimizde bu girişi yaptıktan sonra iki tane soru ve bu iki sorunun cevabını okuyacağız. Hatta ikinci soru kendi içerisinde iki soru barındırması itibarıyla üç soru ve üç sorunun da cevabını inşallah okuyacağız. Ayrıca İzmiri'nin ikinci sorunun cevabına olan kavi bir itirazı var. O itirazı da mealen inşallah konuşacağız. Giriş bölümünde bugünkü dersin Molla Kusrev, Rahimahullah, Sonra mal ama kanı hazı tarifu mutanabilen bil i'tikadiyat ve vicdaniyat. Yapmış olduğumuz fıkıh tarihi i'tikadiyat ve vicdaniyatı da içerisine alınca yani yapmış olduğumuz fıkıh tarihine gibi marifetun nefsi malaha ma alayha Tabii ki amelen kaydını göz ardı ederek konuşuyoruz şu anda. Yani marifetün nefsi maleha ve ma aleha nefsin faydasına ve zararına olan şeyleri, şeylerin ahkamını bilmektir fıkıh demiştik. Amelen kaydını göz ardı ederek konuşuyoruz. Amelen kaydını göz ardı ederek konuştuğumuz zaman bu tarih. Yani marifetün nefsi ma leha ve tarihi, amel ile ilgili olan fıkı içerisine aldığı gibi itikadiyyatı da, vicdaniyatı da içerisine alır diyorum Allah'a husret. Zaten sorular da bunun üzerine gelecek. وَكَانَ الْمَقْتُوبُ هَاهُنَا تَارِيْفُ fıkhi. Burada, yani sadedinde olduğumuz, fıkıh tarihini yaptığımız bu mahalle, bu makamla işe, kastedilen maksud maksut nedir? Tarifül fıkıh fıkhı tarif etmek. Ama hangi fıkıh? El-me'huzeti usulül fıkh. Usulül fıkh, terkibi izatı içinde, muzafın ileyh olan fıkhın tarifidir burada maksat. Bundan dolayı, Maksud bu olunca burada, zide kaydu amelen, amelen kaydı ziyade Yani marifetün nefsi mâleyhâ ve maleha amelen, amelkihetinden, nefsin faydasına ve zararına olan şeylerin ahkamını bilmeye fıkıh diyoruz. Burada maksadımız usul fıkh derken, fıkhın delilleri demektir manası. Oradaki fıkhın, yani usulü Fıkıh terkibi izafi içindeki fıkhın tarifini yaptığımızdan dolayı irtikadiyat ve irtikadiyat ve vicdaniyatı tarihin içerisinde tutmamak için sadece işte usulü fıkıhdaki o fıkhın delilleri dediğimiz oradaki fıkhın tarifi maksut olduğundan Amelen kaydı getirilerek iratikadiyat ve vicdaniyat tarihin dışında bırakıldı. Dolayısıyla sadece bir, bir amelen, amelen kaydıyla çıktı kelamu ve tasavvufu, iratikadiyat dediğimiz kelam ilmi ve vicdaniyat dediğimiz tasavvuf ahlak ilmi böylece fıkın tarihinden çıkmış oldu. Eey, علم كلام ve علم ahlak Bu ikisi çıkmış oldu. Vana lan yezid hu, kim ki amelen kaydını ziyade etmedi, yani tarife eklemedi, fıkıh nedir? Marife tünneki malha ve malei dedi, amelen kaydını ziyade etmedi, hu, eey, zâlker kayde, yani amelen kaydını kim ki ziyade etmedi, kim gibi o? Kael imam, i̇mam Ebu Hanife İmam Ebu Hanife rahimehullah gibi. İmam Ebu Hanife rahimehullah fıkıh tarihini marifetün nefsi manha ve ma aleyha diyerek bitirmiştir. Amelen kaydını orada ziyade etmemiştir. Kim ki bunu ziyade etmedi arade şumûlâ O kişi bu tarihin şamil olmasını kapsamasını kastetti. Neyi? لَهُمَا عِلْمِ ve وَعِلْمِ تَصَوُّفُ da kapsamasını kastetti. Yani İmam-ı Azam Rahimahullah yapmış olduğu fıkıh tarihinin içerisinde amel cihetinden kişinin faydasına ve zararına olan şeylerin ahkamını bilme tarihinin içerisine girdiği gibi itikad cihetinden de vicdan cihetinden de olan kişinin faydası ve zararına olan ahkamı bilmek de fıkhın tarifi içerisine girmiştir. Diğer bir ifadeyle İmam-ı Azam'ın rahimahullah yapmış olduğu fıkıh tarihi, yani mârifetün nefki mâ lehâ ve mâ aleyhâ tarifi hem bizim usulül fıkh dediğimiz oradaki fıkhın tarifini hem de kelamın tarih, kelamın mesailin tarihini diyorum, mesailini hem de kelamın mesailini hem de ahtasavvufun mesailinin tamamını içermektedir. İşte aradeş şumule sözü üzerinden hareketle şimdi iki sorudan bilincisini, yani asıl dersimizi oluşturan konuya giriyoruz. Bilinci itiraza giriyoruz. Lekeni hemma'nın fıkıhı عنده İmam-ı Azam'a göre irtikadiyat ve vicdaniyat dediğimiz kelam ilmi de tasavvuf ilmi de fıkıhtandır İmam-ı Azam'a göre. Hatta sem'en kelame fukhan ekbarat. Malumunuzdur İmam-ı Azam yazmış olduğu kelam kitabının ismini fıkhu ekbar koymuştu. Fukhu Ekber yani bu tarifinin içerisinde tutmuştur İmam-ı Azam Rahimahullah kelam ilmini. Aynı şekilde tasavvuf ilmini de, vicdaniyat dediğimiz tasavvuf ilmini de onun içerisinde tutmuştur. Şimdi birinci soruyu soruyoruz. Fehim ki, Elem yahrud el-vizdaniyatü bi takyidil marifeti bi kernihaan dehi. Soru şu, deniyor ki, Kerem el vicdaniyatu, vicdaniyat bu tariften çıkmış değil midir? Ne ile? Bir takid il marifeti, marifeti tarihteki marifeti kayıtlama ile. Ne ile kayıtlama? Bir kevniha andeli. O marifet andeli marifettir. Şimdi bizi tabii ki bu soruyu anlamak için evvela bir önceki dersimizde tarifte yapılan bir takım eklemeleri tekrar etmemiş gerekiyor. Biz marifetin nefsi ma ve ma aleyha derken oradaki marifetten maksadın sebebul marifetil hassati olduğunu söylemiştik bir önceki derste. Yani marifetin nefsi ma ve ma aleyha bu tarifteki marifetten maksad nedir demiştik? Sebebul marifetil hassati Has marifetin sebebidir demişti. Marifeyi hassa ne demekti? Marifeyi mutlakın zıttı demekti. Marifeyi mutlak ne demekti? Marifeyi mutlak demek, kişinin faydasına ve zararına olan şeylerin ahkamını delilden veya laan delil, delil olmaksızın bilmek demekti. Bu mutlak marifetti. Bu tarife uymuyordu bu. Onu bir önceki dersde anlatmıştım. Öyleyse buradaki marifetten maksat ne olmalı demiştik? Buradaki marifetten maksat hassa olan marife olmalıdır demiştik. Hassebebul marifetil hassa demiştik. O hassa marifet ne demekti? Delilden olan marifet demekti. Şimdi oradan hareketle bu soruyu soran kişi diyor ki madem ki usulün bu fıkhın tarifindeki marifetten maksat marifeyi hassa marifeyi hassa da marife an delildir delilden bilmektir öyleyse vicdaniyat bu tarife hiç girmemiştir. Neden? Çünkü vicdaniyat dediğimiz kişinin vicdanıyla bildiği şeylerdir. Mesela bir vicdaniyata ahlak diyoruz. Kişinin cömert olması nedir? Bu delile dayalı olarak bilinmesi gereken bir şey değildir. Cömert bir kişi müşahade ile ne olur zaten vicdanıyla bilir. Cimrilik aynı şekilde, hatahet aynı şekilde ve bunun benzeri ahlakın her çeşidi ni kişi ne yapar zaten vicdanıyla bilir. Vicdanıyla biliyorsa ki bunlara zaten vicdanı yak Vicdanıyla biliyorsa demek ki bunları delilden bilmiyor. Biz de fıkhun tarifindeki marifeti an delil diye kayıtlarsak, delilden bilmek diye kayıtlarsak, vicdanı yak ise delilden bilmeye muhtaç olmadığından bu tarihin içerisine zaten girmez. Girmedi ki amelen kaydıyla biz onu çıkaralım. Girmedi ki Mullah Kusrev'in mekinde söylemiş olduğu amelen kaydını kim ziyade etti ise e, ziyade etmedi ise yani amelen kaydını fıkın tarifine kim eklemedi ise o şumulu kastetti. Yani ''Vicdaniyat ve da bu tarif şamil olsun, onları da kapsadını kastettiği sözü yerinde bir söz değildir.'' diyor bu soruyu soran kişi. Niye? Çünkü vicdaniyat zaten tarife girmedi. Niye girmedi? E marifeti marifete hassa dediniz, maksat odur dediniz. Marifeti hassa ise delilden marifettir. Vicdaniyatta ise... Delilden marifet yoktur. Dolayısıyla tarife zaten girmemiştir. Girmemiştir ki amelen kaydını biri tarife ziyade etmedi ise şumulu kastetti diye çıkmış. Birinci soru bu. Bu soruya cevap veriyoruz. Cevabımız da şudur. Önce cevabı söyleyelim ibaresini okuruz. Vicdaniyat dediğimiz o ahlaki bilgiler bunlar Vicdan ile bilinir demek onların kendileri vicdan ile bilinir. Cömertliğin kendisi doğru vicdan ile bilinir. Delile gerek yok. Ama cömertliğin vacip olması yani vicdaniyat dediğimiz şeylerin ahkamını bilmek ise delile muhtaçtır. Delile muhtaçtır o. O zaman bizim marifeti Marifeti hassa değil, andelin olan marifettir dememizle vicdaniyat tarihten çıkmaz. Tarifin içerisinde kalır. Ancak vicdaniyatı neyle çıkarabiliriz? Amelen kaygıyla çıkarabiliriz. Cevap olarak da bunu söyleyecek. Ve okuyoruz onu. Hulna. Böyle bir soruya deriz ki, la, hayır. Hani vicdaniyat çıkmadı mı diyordu, çıktı demek istiyordu, hayır çıkmadı. Vicdaniyat tarihin içerisindedir. Amelen kaydıyla çıkacak. Onu söylüyoruz. Niye çıkmadı? لَاَنَّ الْمُرَادَ بِالْوِجْدَانِيَاتِ Vicdaniyat ile murad nedir? كَمَا اَشَدْنَا اِلَيْهِ اَحْكَامُهَا Vicdaniyat ile kast edilen vicdaniyatın kendisi değil. cömertliğin veya cimriliğin kendisi değil. Ya ahkamıdır. Mesela elcudu vacibun derseniz cömertlik vaciptir derseniz sizin bilmeniz gereken cudun cömertliğin kendisi değil. Ya vacip oluşudur. Yani ahkamıdır. Bu işe delilsiz olmaz. Kema eşakna ileyhi diyor işaret ettiğimiz gibi. Nerede işaret ettik? Biz, bir önceki derste fukuh tarif ederken marifetün nefsi ma ve ma derken orada bir takdir yaptık. Dedik ki marifetün nefsi ahkam ve mâlehâ ve mâ aleyhâ. Yani kişinin faydasına ve zararına olan her şeyin ahkamını bilmektir. Dolayısıyla vicdaniyat dediğimiz şeylerin de ahkamını bilmektir burada maksat. Ahkamı bilmek ise delilsiz olamaz. Ahkamıdır kasfedilen. ahkam nedir? Mine'l vacib ve nahyih. Yani hukuk nedir? İbahat, kerahat, hurmettir. Bunları bilmektir. Ve hiye, bu ahkam işe füdrakü bir delil. Delil ile idrak edilir. Delil ile idrak edilir. Delil olmaksızın ahkam bilinemez. Delil gerekir. Dolayısıyla marifeti an delil diye kayıtlamış olmamız vicdaniyatın tarife hiç girmemiş olmasını gerektirmez. Vicdaniyat tarife girer amelen kaydını ziyade eden onu çıkarır Etmeyen onu tarifin içerisinde tutar. La Şimdi dedik dile. Emel murade bil vicdaniyat ahkamuha. Vicdaniyat ile kast edilen nedir? Vicdaniyatın ahkamıdır. La fil vakıh. Vicdaniyatın vakıda subutu değil. Yani bizzat kendilerinin bilinmesi değildir. Bu değildir ki. Hatta tahsüle bir vicdan. Vicdan ile... Bu vicdan, vicdaniyat husule gelsin ve testağniye anil burhan. Delile de ihtiyaç duymasın. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu birinci soru ve cevabı idi. Bu bugünkü dersimizin kolay olan bölümü idi. Şimdi dersimizin ikinci bölümüne gerçekten karmaşık olan bölümüne giriyoruz. Önce dikkatimizi çekmek istiyorum ki daha dikkatli olalım inşallah. İkinci soru da hani marifetün nefsi maleha ve ma aleha değil amelen kaydını bu tarife eklemeyen İmam Adam Rahimehullah ve onun gibiler bu tarifin içerisine hem fıkı bizim anladığımız usulül fıkıttaki mudabiley olan o fıkı hem de yani ameli olan ahkam hem de itikadi olan ahkam hem de vicdani olan ahkam tarifin içerisinde kalmasını kastetmiştir etmiştir demiştik. Biraz önce öyle söyledik. İkinci itirazı yapanlar da itirazı itikadiyatın bu tarife zaten girmediğini amelen kaydıyla çıkarmanın söz konusu da olmadığını söyleyecekler. İkinci itiraz bu. Renkli Rayip hattı fil kelam an anin illa alen nedireti kelam ilminde ahkamdan bahis yapılmaz ancak nadir olarak bahis yapılır dikkat edin ifadeye kelam ilminde ahkamdan bahis yapılmaz ancak nadir olarak bahis yapılır ahkam dediğimiz nedir vücut nedir ibadet hürmet kerahadır bunlardan kelam ilminde bahit yapılmaz. Ancak iki meselede bahit yapılır. Onun dışında kelam ilminde olan onca mesele içerisinde ahkamdan yani şer'i ahkamdan vücud nedir-i vaha ila akilihiden vahit yapılmaz. Ancak nadir olarak yapılır. Ne gibi? Mis de. Enne marifetallahi ta'ala vacib etün. Marifetullahi ta'ala vacib etün. Şelam ilminde kendisinden ahkam ile vahit yapılan bir mesele budur. Vahit yapma deme ahkamı meselede haber yapma demektir. Mahmul yapma demektir. Nitekim burada olduğu gibi. Marifetullahi taala vacibetun. İşte burada vacibetun nedir? Mahmuldür. Haber vaatı olmuştur. Burada hakikaten şer'i ahkam olan vücuttan vahit yapılmıştır. Bir mesele. Bir de ikinci mesele var ki onun dışında zaten yoktur. O da benmazlık ki hava gibi bun, benmazar, nazar, nazar dediğimiz nedir? Tercibe umurin malumetin liye tosun ela meçhulim demedir. Yazdır bu ha. Hiha ki marifetinahi, Allahu Teala'yı marifet hakkında nazar, Allahu Teala'nın bilinmeki marifeti hakkında nazar vajibun. Bir de bu vardır. Onun da haberi vaciptir. Değil mi Mahmul? İşte e, şer'i ahkamın bahis konusu olduğu kelam ilminde sadece iki mesele var. O zaman bir tarifimizde ahkâme mâ ve mâ aleyhâ deyip ahkamı eklemiştik değil mi? Marifetün nefsi mâ derken ahkâme mâ ve mâ aleyhâ. Nefsin faydasına ve zararına olan her şeyin ahkamını bilmektir, diyor. diyorduk biz. Ahkamını bilmek. Kelam ilminde ahkam olarak sadece iki mesele var. Kendi içinde ahkamı, yani hükmün tafık ettiği sadece iki mesele var. Öyleyse, alel utlak kelam ilmi bu tarifin içerisine girmemektedir, diyorlar. Girmediler ki, amelen ile çıksınlar bir girmediler ki amelen kaydını koymayan erade şumule diyelim. Yani erade lehuma yani kelam ilmi ve tasavvuf ilmine bu tarifin şamil olmasını kastetti diyorduk. Yahut girmedi ki şumulü kastetti diyelim. 2. soruda budur. Dolayısıyla ne fekeyfe et tarifu Bu tarif kelam ilmine nasıl şamil olabilir? Dolayısıyla ona şamil olmaz. Herhalde şümule sözcü doğru bir söz değildir demek istiyor bu ikinci soruyu soran kişi. Hulna. Buna da cevap veriyoruz. Dersin başında söylemiştim ki ikinci soru aslında içinde bir sorudur ama içinde iki soruyu barındırıyor. Ve iki cevabı barındırıyor. Şu anda kulna'dan sonra ve hazel vacibul mutlakuhu yetevakkafıya kadar olan bölüm, birinci sorunun cevabını, yani bu soru içerisindeki birinci sorunun cevabını teşkil edecek. Ne demek bu soru içerisindeki soru? Evvela onu bir anlatalım da birinci sorunun cevabına ondan sonra girelim. Kelam dediğiniz zamanda bir müteakaddim kelam var, bir de müteahhir kelam var. Mütekaddim kelam dediğimiz, 40 meseleden ibaret olup, mücmel olarak dört meseleyi içeren kelamdır. Bunlardan birincisi Mevla'nın zatını bilme, ikincisi Mevla'nın sıfatlarını bilme, üçüncüsü Mevla'nın efalini bilme, dördüncüsü de nebevi nebeviyattır. <gülüyor> Mütekaddim kelam dediğimiz kelam, bu dört mücmel ana bahsi içerir. Bu dört mücmen ana bahsi, özet olarak bu dört bahsi içerir. Mufassal olarak 40 bahisten ibarettir. Diğer bir ifadeyle, müteakaddir kelamda, müteakhir kelamda olan, âlemin hallerinden bahis yoktur. Âlemin hallerinden bahis, müteakhir kelamda vardır. Şimdi biz, bu dediğim bölümde, ilk bölümde, verecek olduğumuz cevap, müteakdim kelamın görüşüne göre olan cevaptır. Daha sonra vahabın vacibul mutlaku yeterlakku diye başlayacak olan bölümde, müteakhir kelamına göre olan sorulan sorunun cevabı olacaktır. Aslında bu bir soruyu iki soruyu da ne yapıyor demiştim içeriyor demiştim. Nasıl içeriyor? Soru ne ilgili? Soru Kelam ilminde, Kelam ilminde şer ahkamdan bahis yapılmıyor. Fıkın ise neydi? Marifetün nefsi ahkam ve maleha ve maalehya idi. Kişinin fayda ve zararına olan şeylerin ahkamını bilmesiydi. Ahkamını bilmesiydi. demek ki burada bahis konusu yani bu tarifin içerecek olduğu ilimlerde ne olması gerekiyor? Ahkam olması gerekiyor. Halbuki kelam ilminde şer'i ahkam olarak iki mesele vardı. Onun dışında birçok mesele var ki şer'i ahkamdan orada bahis yapılmaz. O zaman kelam ilmi soruyu soran diyordu, bu tarifin içerisine zaten girmedi. Girmediğine göre Anelen kaydını tarihin sonuna getirmeyen şumuru kastetmiştir sözü yanlış bir sözdür. İtiraz bu idi. Mütekaddim kelam dediğimiz kelamda dört şey vardır demiştik mücmel olarak. Burada da cevap verilirken cevaba bakınız kulna. El muradu marifetillahi te Allah teala. Allahu u Teala'yı bilmekten maksat kast edilen... Marifetü zatihi, Mevla'nın zatını bilmektir. Ama hangi bakımdan? Zatının künhünü değil. Ya, min haysu var olması bakımından ve vahdaniyetihi, tek olması bakımından Allahu u Teala'nın zatını bilmektir. Daha nedir marifetü zatihi, Mevla'nın zatını bilmek, marifetullah, marifetü sıfatihi, Mevla Teala'nın sıfatlarını bilmektir. Ve Mevla Teala'nın fiillerini bilmektir. Dikkat edilmiş. Marifetullahi vacibetun. Hani soruyu soran diyordu ya, kelam ilminde ahkamdan bahseden bir hatta iki mesele var. Birinci mesele bu. Nedir o? Marifetullahi vacibetun. Bir mesele var. Kelam ilminde çok mesele var. Mesela Allahu halikun kullu şeyin. Allah'u ahadun, Allah'u ahidun, Allah'u gaffarun, bunlar kelam ilminin hepsinde neşidir bunlar? Bir, birer meşaledir. Şimdi <gülüyor> önce Allah hüsrev teorik olarak anlatıyor bize. Pratiğine dersin sonunda geçecek. Ama biz oraya kadar sabretmeyelim. Bir pratik de yapalım burada. Ama önce bir cevabı verelim. Marifetullahi, <gülüyor> vakibetün dediğimiz zamanda bu marifetullah'tan maksat nedir? Bu marifetullah'tan maksat, Mevla'nın zatını, vücudu ve vahdaniyeti itibariyle bilmektir. İki, Mevla'nın sıfatlarını bilmektir. Mevla'nın efalini bilmektir. Hatta vücudu ve vahdaniyeti itibariyle Mevla'yı bilmek, bir, zatını bilmek. İki, sıfatlarını bilmek. Üç, Mevla'nın efalini bilmek. Biraz önce demiştik gibi müteakkidim olan kelamda 40 mes'ele vardır. Bu 40 mesele hücmen olarak 4 meseleye inmiştir. O 4 mesele ne idi? Mevlanın zatını bilmek, sıfatlarını bilmek, ef'alini bilmek ve başın nebeviyat demiştik. Dikkat ederseniz Mevlanın zatını, sıfatlarını ve ef'alini bilme marifetullahın zımnında var. Çünkü marifetullah de marifetullahı vâcibetün demiştik ya. Bu marifetullah vâcibetün ifadesinde ne var? Şerhli hüküm var. Bu ifade marifetullahi vâcibetün ifadesi müteakkidim kelamın bütün mesailini altında toplamıştır. Bütün mesailini ne yapmıştır? Altında toplamıştır. Nasıl topladı? İşte söylüyoruz bakın diyoruz ki marifetullah demek Mevla'nın zatını bilmek. Hangi haysiyette? Vücudu ve vahdaniyeti itibarıyla. Vücudu ve vahdaniyeti itibariyle zatını bilmek. O mütekadil kelamın dört kısmından birini bu içer. İki sıfatlarını bilmek ikincisini içer. Üç efalini bilmek. Nebeviyat vahisleri de buna tabi olarak gelir zaten diyorlar. Demek ki mütekaddim kelamın bütün mesaili neyin altına girmektedir, derc edilmektedir? Malifetullahi vacibetunun altına derc edilmektedir. Bunu teori olarak söyleyebilirsiniz. Ama bize pratik olarak gösterin. Neyi gösterin? Konumuz olan, sorunun bina edilmiş olduğu meseleyi gösterin. Soru ne üzerine bina edilmiş? Kelam ilmi, kelam ilmi. Bunda şer'i ahkamdan bahit yapılmıyor. Sadece iki yerde yapılıyor. İtiraf bu değil. Dolayısıyla marifetün nefsi malaha ve malaha yani marifetün nefsi ahkam ve malaha ve malaha'dır. Eğer kelam ilmi bu tarifin içerisine giriyorsa ki onu iddia ediyorsunuz diyor soruyu soran giriyorsa... O zaman kelam ilmindeki bütün mesailin neyi içermesi lazım? Şer'i ahkamı içermesi lazım. Biz de dedik ki marifetullahi vacibetün ifadesi mütekaddim kelamın bütün mesailini içerişine alır. Yani vücut cihetinden içerisine alır. Ahkamdır vücutta biliyorsunuz ahkamdandır. Dolayısıyla tarif yani kelam bunun içerisine girer. Bu teori dedi Bırakın bakınız, Vahidun, Allah bir, Allah bir. Bunun diyor, marifetullahi, vakibetünün altına girmesi nasıl olur? Bakın şöyle olur. İtaqadu wahtaniyetihi Taala vajib. Allah bir, ne demektir? İtaqadu wahtaniyeti Taala vacib Vacib bütün değil mi? Allahu kâli künkûlle şeyin veya kâli kûlli şeyin. Allah her şeyi yaratandır. Bakınız bu kelam ilminde bir meşele. Kelam ilminde mesele olan bunu ne yapacağız biz şimdi ahkam yani mahmulunu hüküm yapacağız. İyaticadu hemen şimdi iyaticadu. Kâlihiyyetillahi <gülüyor> teala kûlle şeyin vaadim. Dolayısıyla kelam ilmindeki bütün mesaili bu şekilde ne yapmamız gerekiyor? Ahkama bağlamamız, şer'i ahkama bağla bağlamamız gerekiyor ki bağlanmıyor. İşte İzmir'in itirazı bu noktada olacaktır. İnşallah oraya bir gelelim tabii. Şimdi bu birinci bölümde, yani birinci şuraya kadar okuduğumuz hangisi cevapla kulna? El muradü bin marimetillahi teâlâ. Allah-u Teala'yı bilmekten maksat marifetü zatihi Mevla'nın zatını bilmektir min haytü vücudihi varlığı haysiyetinden ve vahdaniyetihi tek olması haysiyetinden ve marifetü sıfatihi Mevla'nın sıfatlarını bilmektir ve alihi Mevla'nın fiillerini bilmektir fel bu. o halde vacip olan nedir? marifetuhu Teala hakeza Mevla Teala'yı bu şekilde bilmek vaciptir marifetullah vaciptir diyorduk ya Marifetullah ne şekilde vaciptir? Bu şekilde yani Mevla'nın zatını, vücudu ve vahdaniyeti bakımından, haysiyetinden, Mevla'nın sıfatlarını ve Mevla'nın halini bilmektir. Bu dediğimiz şey zaten nedir? Mütekaddim kelamın içermiş olduğu bütün bahislerdir. Onların da pratikte ahkamla ilişkilendirilmesini biraz önce Dolayısıyla bu işgal ortadan kalktı. Kelam ilmi tarifin içerisine girdi. Amelen kaydına çıktı diyeceğiz. Ancak bir soru daha var burada. O da müteahhir kelamdır. Müteahhir kelamda sadece marifetullah yok. Ne var bir de? Ahvalül alem var Ne varmış? Ahvalül alem var. Yani şu alemin halleri hani haller neydi? Zatiyyeydi değil mi? Bu alemin halleri nedir? Bu alemin halleri biraz sonra kendisi de söyleyecektir zaten. Yani ce cevher olmalı, bu alemin cevherden, arazdan, umuru müftereke dediğimiz hadis mümkün olmasından, cevher ve cevahir ve avarız arasında müfterek olan şeylerin hepsine alemin halleri. Yani avarız-ı zatiyeci denir. Şimdi... Biz geri de marifetullahi vacibetün diyerek mütekaddim olan kelamın bütün mesailini onun altına derg etmişti Böylece soruya cevap bulmuştuk. Soru idi? Kelam ilminde şer'i ahkamda vahit yapılmıyordu. Nasıl yapıldığını ispat ettik. Ancak müteakhir kelamda ki o müteakhir kelamda ne de var? Ahvalül alem de var. Hatta elinizdeki iki kat kitaplarına müteakhir, Haftazalimin kitabına bakınız. Marifetullah bölümünü oluşturan kısım, ahvalül alem kısmını oluşturan kısım, ona bakınız o daha çoktur. Dolayısıyla alemin halleri, mesela el alem-i diyoruz. Hadis alemin neşidir bir hali olmuş oldu. Avarız-ı olmuş oldu. El alem-i diyoruz. İlahi Bunları söylüyoruz. Peki bunları bilmekte de vacip midir? Yani ahkam bunları bilmeye taalluk ediyor mu? Soruyu sorana göre asla taalluk etmiyor. Şer'i ahkam kelamın yani müteahhir kelamın bu ahvalul alem dediğimiz kısmına taalluk etmiyor diyor soruyu soran. Biz de hayır taalluk ediyor diyoruz. Taalluk ettiğini nasıl ispat ediyoruz? İşte şimdi okuyacak olduğumuz bölüm ile bunu ispat etmeye çalışacağız. Wa hadal vacibu muqakan Sizde herhalde kayıt öyledir. Bizde mutlakındır ama mutlakan daha uygundur. Bu mutlak olan vacip, mutlak vacip dediği nedir? Marifetullahi vacibetun sözüdür. Bu mutlak vacip, mutlak vacibin tarihi nedir? Şimdi onu da ifade etmemiz gerekecek, öyle değil mi? Mutlak vacip ne demektir? Mutlak vacip demek, vücudu, bir şeye tevakkuf eden, vücudu ise, vücudu tevak, ise tevakkuf etmeyen. Ne demek o? Bu kelam konularına da girdim, mübarek. Onun için bu konuyu da aydınlatmak için bazı bilgileri sunmamız gerekiyor. Şimdi marifetullahın vacibi mutlak dediğimiz nedir? Marifetullah'tır. Vacibi mutlak dediğimiz marifetullah'tır. Marifetullah'ın vücudu, varlığı var, bir de vücubu var. Vücut ayrı şey, vücut ayrı şey. Marifetullah'ın vücudu bir şeye tevaffuf ediyor. Ama vücubu bir şeye tevaffuf etmiyor. Ne demek bu? Marifetullah'ın vücudu, marifetullah vardır... Bunun, bu ifade neye tevakuf ediyor? Nazara tevakuf ediyor. Ala nazar demektir. O nazar nedir? Tertib-u umurin malumetin niye tevassal eyleh meçhulin. Mesela, el alemu hadisun. Kullu hadisin lehu muhdisun. El lehu muhdisun. Ve muhdisuhu Allahu Teala. Bu alemi icat eden de yaratan da kimdir? Allah-u Teala'dır. Şimdi marifetullah işte bu yapmış olduğumuz takdirler gibi bir mukaddimeye ihtiyaç yani bir nazara ihtiyaç duyuyor. Nesi? Vücudu. Vücubu değil. Vücubu ise ayette sabittir. Zaten o vucuk hüküm demektir. Hüküm neyle olacaktır? Ayette olacaktır. Şimdi burada şöyle bir soru sorabiliriz. Marifetullah'ın vücudu Bedihi değil midir ki nazar yani bir kıyas, bir mukaddime dizimi yapıyoruz evvelinde? Değildir. Eğer bedihi idi herkesin marifetullahı bilmesi gerekirdi. Halbuki bilmiyor. Hatta Mevla'yı kabul etmeyenler bile var haşa. Bedihi ne demek? Bedihi demek bir kısmını söyleyeyim. Beş duyu organından biri ile elde edilen bilgiye bedihi denler. Mesela ateş yakıcıdır. Bu bir bilgidir. Bu bilgi nasıl bir bilgidir? Bedihi'dir. Ne demek bedihi? Bunun evvelinde nazara ihtiyaç yoktur. Yani bunu herkes bilir. Nazar yapıp bir kıyas yapıp bunun varlığını ispat etmeye gerek yoktur. Buna bedihi denler. Marifetullah'ın vücudu, bak vücubu demiyorum. Vücub çünkü ayette sabittir. Vücudu ne ile sabit oluyor? Vücudu neye dayanıyor daha doğrusu? Vücudu tertibi umuri i ma'lumetin liyetevassale ila meçhulin e, ila dediğimiz nazara dayanıyor. Bakınız buradan nereye götürecek bizi mullah husre. Vacibi mutlak dediğimiz marifetullahi vacibun. Nedir? Vacibi mutlaktır. Vacibi mutlakı tarif ettik. Dedim ki, vücudu bir şeye dayanır, o şeyden baksak nazardır. Vücudu değil ama vücudu dayanır. Bu marifetullahın vücudu neye dayanıyor? Bir şeye dayanır. Neye dayanıyor nazar? E nazar nedir? Nazar dediğimiz şeyde alemin hallerini bilmektir. Alemin hallerini bilmek, ona dayanıyor ne? Marifetullah'ın vücudu. Ben size burada karmaşık bir kıyas yapıyor. Ben size açık şeklini vereyim ki karmaşığını okur Orada da anlayacağım. Şimdi eğer biri diyorsa ki müteahhir kelam, müteahhir kelamda şer'i ahkamdan bahit yapılmıyor. İtiraz bu idi değil mi? Dolayısıyla müteahhir kelam fıkhın tarifine girmiyor diyorsa... O zaman bir müteakhir kelamı da fıkhın tarifine sokabilmemiz lazım. Bunu sokabilmek için de ne yapmamız gerekiyor? Marifetu asvalil alem vacibunu ispat etmemiz gerekiyor. Bak, marifetu asvalil alem vâcibun bunu ispat etmek zorundayız. Neden? Çünkü marifet ahval-ül alem, vacibunu ispat ettiğiniz zaman müteakhir kelamda, mütekaddim kelamdan farklı olan zaten neydi? Sadece ahval-ül idi. Eğer onun vücubunu ispat ederseniz, müteakhir kelamdaki bütün mesaili onun tahtına sokabilirsiniz. Ve böylece şer'i ahkam ile müteakhir kelamıda ne yapmış olursunuz? İlişkilendirmiş olursunuz ve tarifin içerisine girmiş olur. Bunu ispat ederken yani marifet-i ahvalil alem ispat ederken neye dayanıyoruz? Birinci soruda verdiğimiz cevaba dayanıyoruz. Birinci soruda vermiş olduğumuz cevap neydi? Vacibi mutlak idi. Vacibi mutlak dediğimiz ne? Marifetullahi vacibun. Şimdi marifetullahi vacibunun vacibi mutlaktır ya bunun vücudu vücubu değil vücudu neye dayanıyor dedik bir şeye dayanıyor o şey nedir o şey marifetü ahvalil ilimdir alemdir yani alemin hallerine dayanıyor ha dolayısıyla şöyle bir kıyas yapabiliriz marifetü ahvalil alem yetekeffu alayha ma'rifetullahul mutlak mutlak marifet neye dayanıyor marifetu ahvalil aleme hangi bakımdan vacip değil vücut bakımından vallahi yetekeffu alayha ma'rifetullahul mutlak mutlak marifetin kendisine dayanmış olduğu şey ki ahvalul alemdir o fehu vacibun waajibdir ne çıkar bundan o zaman marifetu ahvalil aleme bunu çıkar. Bunu çıkardığınız zaman zaten soruya da cevap vermiş olursunuz. Şimdi ben bunu kısaca anlatmaya çalıştım. Aslında çok daha uzundur, onu da söyleyeyim. Çok daha uzundur. Kısaltmaya çalıştım. Molla sürevin ibaresini de bu anlattığımıza tatbik edersek bizi belki bir sonuca götürebilir o zaman. Bakınız bizim bu mutlakul, yeter ya mutlakan haldir için de fark etmez sıfatlı olur halde olur. Yeter alem. Bu ibare ne için getirilmişti? Onu tekrar katılıyalım. Bu ibare sorunun bir sorunun içerisindeki ikinci şık için getirilmişti. Sorunun içerisindeki ikinci şık hangisiydi? Müteakhir kelamda müteahhir kelamda şer'i ahkamdan hiç bahis yoktur. Dolayısıyla müte, yani hiç bahis yoktur derken bu ahvalül alemde şer'i ahkamdan hiç bahis yoktur. Gerçi müteahhir kelam marifetullahi vacibetini içeriyor. Onu zaten içeriyor. Ama alemin hallerini şer'i ahkam ile hiçbir alakası yoktur diyor soruyu soran. Dolayısıyla müteahhir kelam nereye girmez diyor? Bu tarifin içerisine girmez. Çünkü tarihte ne vardı? ahkam ve ma'da. Yani faydamıza ve zararımıza olan her şeyin ahkamını bilmemiz gerekiyor. <gülüyor> müteahhir kelamda ahkam yok bir sefer. "Kehi ahkam yok." El ale muhadisu bu şey ahkam değil. El alemin bu şerri ahkam değil. El alemin mümkünün, ahkam değil bunlar. Dolayısıyla tarihe girmez diyor. Şimdi ona cevap veriyoruz. Yani bu cevap ben özet olarak şunu söyleyeyim. Bu cevap bize neyi ispat edecek? Bu cevap bize malifetu ahwalin alemi vajibun bunu ispat edecek. Bunu ispat ettiği zaman. Yani alemin hallerini bilmek vaciptir, ispat ettiği zaman vacip nedir? Vacip şer'i hükümdür. Dolayısıyla alemin halleriyle ilgili olan bütün mesail bunun altına gelir. O zaman biz neyi ispat etmiş olacağız? Ahker'i ahkamın, müteahhir kelamın mesailinde de olduğunu ispat etmiş olacağız. Böylece tarifin içerisine o da girmiş olacak. Amelen kaybıyla çıkacak. Ameleni getirmeyen, tarif onlara da şamil biri kast Bakınız Bakın, bu mutlak, bu mutlak va yani marifetullahi va Biraz önce mutlak va tarifini yaptım. Bu yetevâkafu dayanıyor. Neye? Da Tabii bu derken, keşke o tasili yapsa idi. Şimdi vacibi mutlakın mutlakım, neki var. Bir vücut tarafı var, bir de vücut tarafı var. Burada yetevakkafı dediği hangi tarafıdır? Vücut tarafıdır, vücut tarafı ha. O çünkü kitabullah ile sabiktir. وَهَذَا الْوَاجِبُ الْمُطَّقِ Bu mutlak vacip veya mutlaken yani mutlak olan bu vacip, yani marifetullahi vacib etün, yetevakkafı, vücudu dayanıyor. Neye? Ala marifeti ahvalil alem. Alemin hallerini bilmeye dayanıyor. Dayanıyor mu? Evet dayanıyor. Biraz önce söylediğim, marifetullahın vücudu değil ama vücudu bedihi değildir. Dolayısıyla nazara muhtaçtır. Nazar dediğimizde nereden yapılıyor zaten? Alemin hallerinden yapılıyor. Anâ el âlemu hâdisun ve kullu hâdisin lehum muhdisun fel âlemu lehum muhdisun ve allah o da Allah'tır. Yani oraya gitmek, marifetullahın vücuduna gitmek, nereye dayanmaktadır? Bu nazara dayanmaktadır. O alemin halleri nedir? Minel cevahir الْجَوَاهِرْ ve araz, Arazlar وَالْعُمُورِ الْمُشْتَرَكَةِ Hadis olması, mümkün olması ve birçok meşale وَالْعُمُورِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَهُمَا O araz ile cevahir arasında müşterek olan neler işler Nasıl bilmek bunları hem de alel kanuni İslami felsefecilerin kurallarına göre değil, İslami kurallara göre bilmek gerekiyor. Şimdi ve ma yetevakkafu Şimdi bir, bir cümle kurdu bize geldi. Suğra yaptı yani. Halbuki kıyasın sonucunu getirmiyor burada. Maddi bir kıyas var burada. Bu kıyas sonuçlu olarak biraz önce size okuduğumda bir daha okuyacağım. Burada maddi bir kıyas var. Önce dedi ki marifetullahi vacibetun neye dayanıyor? Alemin hallerini bilmeye dayanıyor. Dedi. Ve ma yetevakkafu aleyhil vacibul mutlaku vacib mutlakın kendisine dayanmış olduğu şey vacib mutlak marifetullahi vacibetun idi. O vacib mutlakın kendisine dayandığı şey neye dayanıyordu? Alemin hallerini bilmeye değil mi? O alemin halleri yani nedir? Sehuve vacibu. O alemin halleri vaciptir. Yani o alemin hallerini bilmek vaciptir. Zaten bunu bilirsek soruya cevap verdik diyorduk. Değil mi? Alemin hallerini bilmek vaciptir. Bunu ortaya çıkardığınız an size sorulan sorunun cevabını verdiniz yani. Neden? Çünkü soru neydi? Birkaç defa tekrar ettim ama olsun üşenmeyelim. Soru, müteahhir kelamın bahis konusu yapmış olduğu alemin hallerinde şer'i ahkam yoktur. Madem ki yoktur, öyle ise müteahhir kelam i̇mam Azam Rahimahullah'ın yapmış olduğu fıkıh tarifine girmiyor diyorlardı. Neydi o tar? Marifet-i Nefsi Mâleha ve Mâleha. Mâleha'dan maksat da neydi? Ahkam ve Mâleha ve Mâleha. Ahkam'dan maksat şey ki hükümlerdir. Hücum, nedir? İbaha, keraha hurmetdir. Dolayısıyla müteahhir kelamın hiçbir mesele içinde ne yok, bu hucuk nedir bir bunlar hiçbiri yok. Öyleyse bu tarife girmiyor. Yani amelen kaydını terkeden imama adam niye terk etti o kaydı? Kelam ilmi de, fıkın tarifi içerisine girsin girmiyor. Girdiğini ispat edebilmem neye dayalıdır demiştim marifet ahvalil alem, vacibun demeye dayalıdır. marifet ahvalil alem, vacibun diyebilmek için bir kıyas yapmanız lazım. O kıyası da nereden yola çıkarak yapıyoruz? marifetullahi ül vacibetünden yola çıkarak yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Yapıyorum size. Allahu ı dediğim gibi maddidir, zahir değil. O da şu, marifet ahvalil alem, yetekekofu aleyha marifetullahil mutlak marifetullahil mutlak dediğimiz neydi? Marifetullahu hakiketiydi. O neye dayanıyor? O marifet-i aleme dayanıyor. Ve mali tevakku aleyha marifetullahil mutlak mutlak marifetin yani marifetullah ki mutlaktır o değil mi? Mutlak marifetdir. O mutlak marifet neye dayanıyorsa ki alemin hallerini bilmeye dayanıyor. Fehu a vacibun. O vaciptir. Öyleyse alemin hallerini bilmek vaciptir. Bunu çıkardığınız an sorunun cevabını verdiniz. Neden? Çünkü soruda müteahhir kelamda şer'i ahkamdan bahis hiç yapılmıyor. Hiç derken ikinci kısmında yani alemin halleri kısmında hiç bahis yoktu. Hayır var. İşte o da budur. Şimdi bitmedi. Bitmedi dediğimiz bir soru daha var burada. O da İzmir'in itirazıdır. Tabii şimdi e, Molla Hüsrev kendine göre neticeye geldi. Soruların cevabını verdi. Daha doğrusu ikinci sorunun iki şıkkının da cevabını verdi. İki şıkkın cevabını verince... Şu sonuca vardım diyorum Allah'ın üstüne. Varmış olduğu sonuca da izbirinin itirazı olacak. Vardığı sonuç nedir? O halde. Madem ki durum budur. فَيُوْتَبَرُ فِي جَمِعِ مَسَائِلِ الْإِلٰهِ يَعْدِ وَالْنَبَذِ الْيَعْدِ وَالْاَرَدِ وَالْجَوَاهِرِ وَالْاُمُولِ الْآمَةِ Bunların hepsi nedir? Mütekaddir-i müteakhir. Kelam ilminin mesailidir bunlar. Bu kelam ilminin bütün mesailinde icbara alınır. Ne itibara alınır? Vücubul itikad. Vücubul itikad itibara alınır. Vücubul itikadın itibara alınmasın ne demek? Biraz önce pratikten bir misal vereyim demiştim. Bu o demektir. Yani Allah-u diyorsanız, Allah-u Allah bitti. Bu kelamda bir meseledir. Sevlan'ın zatıyla, itibatlarıyla Allah-u Vahidun, zatıyla ilgili estağfurullah. Min haç-ı vahdani demiyor muyduk zatını bilmeyiz? Zatıyla ilgili, Allah-u Burada vücubul itikadın itibara alınması ne demektir? İrtikadu vahdani yediği teâlâ vacibun demektir bu. Vaci-i vücubul irtikadın itibara alınması işte bu demektir. Yani Allah-u Vahidun dediğiniz zamanda... اِعْتِقَادُ وَحْتَانِيَّتِهِ taala وَاَجِبٌ demektir. Allahu خَالِكُنْ كُلَّ شَيْءٍ Allah her şeyi yaratandır. Dediğiniz zamanda Mevla'nın ile alakalı değil mi? Yaratmasıyla alakalı. Şirk sıfat aynı zamanda. Bununla ne olur? Bununla şunu demek istiyorsunuz. İrtikadu halikiyetihi ta'lâ külleşeyin vacidun. Vücubul itikad, itibara alınır, kelam ilminin bütün meselelerinde demek bu demektir. Bu noktada itiraz vardır. O itirazı anlatacağım inşallah. Yani bugün ders bununla bitse bile anlatacağım. Vücubul itikad. Bu itibara alınıyor, kelam ilminin ilahiyyat, nebeviyat arad, cevahir, umur-u âme dediğimiz bütün mesailinde bu ne yapılıyor? Vücubul i'tikad itibara alınıyor. Vücubul i'tikadın itibara alınması demekte, de, İrtikadın mevdu, vücubun mahmul yapılması demektir. Nitekim biraz önce verdiğim misaller böyle. Değil mi? İtikad vahdaniyet-i hitana vacip olmuyorduk. öyle değil mi? Bak itikada ne yapıyoruz? Müptela vacib haber yapıyoruz. Şimdi İzmir'in der ki Şurayı bitireyim isterseniz وَاِلَمْ يُصَرَّحْ bu بُصَرَاحَةً سَوْلَنْمَسَةً Yani vücub itikadın itibara alındığı kelam ilminin mesailinde sırahaten söylenmesede bu itibara almak vardır. Zaten kelam ilminin bütün mesailinin bütün mesailinin şer'i ahkam ile ilişkilendirilmesi de bu şekildedir. Böyle olunca da tarihin çelişine girmiştir. Ahkama ama çocuğunun altına girmiştir. Ancak İzmir'in burada gerçekten kavi bir itirazı vardır. İzmir'i diyor ki eğer siz ucubul itikattan bu dediğinizi yani itikadın mevdu vücubun mahmul olduğu bir kadıyeyi kastediyorsanız ki evet biz onu kastediyoruz. Çünkü Allah-u Ahidun itikad-ı vacibun demektir diyoruz. Eğer bunu söylüyorsanız Allah söylüyor ha eğer bunu kastediyorsanız o zaman size şu soruyu yöneltirim. Nedir o? Kenan ilminin mevdu'u hakkında ihtilaf edilmiştir. Bazıları demiştir ki kelam ilminin mevdu'u zatıllahtır. Bazıları demiştir ki malumdur. Min hacı kaydı var. Bazıları demiştir ki üçüncü olarak da bir tane mevcud, bimahu mevcudur demişler. Hiç kimse kelam ilminin mevdu'unun afal ül ibad olduğunu yani itikad olduğunu, itikad biliyorsun kalbin fiilidir. Yani kulun fiili oluyor o zaman, kelam ilminin mevduhu. Kelam ilminin mevduhunun, efal ibad olduğunu söyleyen hiçbir kimse yoktur. Siz eğer Allahu u Vahidun, i'tikad-ı vahdaniyetihi taala vacibun, bu demektir diyorsanız, o zaman siz itikadı, yani kulun fiilini, kelam ilminin mevduhu, Vücubu da kelam ilminin neşi yapıyorsunuz? Mahmulu. Yani avarız zatiyesi yapıyorsunuz o mevzuun. Mahmulu demektir, avarız-ı zatiye demektir. Hani etlediğini diyorduk ya, usulü ilminde, aynı burada da öyle. Böyle yaparsınız ki bunu hiç kimse söylememiştir. Ha, buna cevap olarak şöyle bir şey ileri sürebilirsiniz. Dersiniz ki, Allahu vahidun, Allahu Vahidun bir kelam meselesindir. Burada maksat, irtikad ı Vahdaniyet-i Hübvahdaniyet-i hübvahdaniyet derken, Allahu Vahidun kelam meselesinde, Mütekellim kendisini dinleyene, Buna inanmanın da vacip olduğunu anlatmaktır maksadı. Yoksa asıl mesele Allahu Vahidundur derken, O zaman zaten itirazçıların itirazı yerinde olur. İtirazcının itirazı neydi? Kelam ilminin mesaili şer'i ahkam ile kullanılmıyor. Dolayısıyla siz fıkhı, marifetün nefsi, ahkame ve ma aleyha tarif etmiştiniz. Kelam ilminde ahkam yok olmadığından tarife girmez diyordu. Onu tasdik etmiş olursunuz o zaman. Dolayısıyla o soru, o itiraz hala geride kalır. Buna bir cevap teşkil etmez. Böyle bir şey söyleyemezsiniz. Ha eğer derseniz ki kelam ilminin konusu zatullah'tır. Bak bunda zaten söyleyenler vardır demiştik değil mi? Kelam ilminin konusu nedir? Mevla-ı zatıdır. Böyle diyelim biz o zaman size şöyle bir itirazda bulunurum diyor. Şimdi. Kelam ilminin konusu zatullah'tır. O ilmin mevduunun avarız-ı ise nedir? Üçtür. Üç şeydir yani. O üç şeyden bahis konusu olan nedir? Birisi hatta soruyu biraz daha açayım ben. Kelam ilminin konusu zatullah'tır deyin. Dolayısıyla kelamın bütün mesaili Mevla alanın o mesailin içeriğinin itikadını vacip kılmasıdır derseniz, bu da yine neyi ispat etmez? Kelam ilmindeki mesailin çokça şer'i ahkam ile irtibatlı olmasını ortaya koymaz. Neden koymaz? Çünkü mazmun diyorsunuz. Yani kelam ilminin konusu Zatullah'tır. Kelam ilmindeki bütün mesail, Mevla Teala'nın o mesailin içeriğini kullara vacip kılmayı gerektirir derseniz. İçeriğini, kendisini değil. Meşelenin kendisi değil. O zaman meşelenin kendisinde yine ne yoktur? Ahkam-ı Şefiyye'ye itibar yoktur. Dolayısıyla cevap teşkil etmez diyor. Artı bir de kelam ilminde, Avanızı zatîye meselesi var ki ona da girmeye isterseniz hemen uzayacak. Şimdi şurayı tamamlayalım o zaman. Dolayısıyla feyhâtı tarafîcî ve ve umûr-i itibara alınır ve ilm-i sarâhbihi mutsarrâhten beyan edilmedi işe de ve hâza huve fi bu hikmet budur. Nerde neticamı bahis ilmi nazar, ve nazar, mağrifetullah bahisleri ve nazar bahisleri kılmada ne kılmadı? Mesaili kelam, kelamın mesaili kılmadı. Hakikat bu şey, kelamın mesaili kılmada Hikmette budur. Nedir? Yani ucubul iricadın itibara alınarak kılınmasıdır. Böyle olunca kelam ilminin bütün mesaili şekli ahkam ile ne olmuş oluyor? irtibatlanmış oluyor. Hakeza bu en yu'leme haza'l makamı. Bu makamın böyle bilinmesi lazımdır. Akşi takdirde demek istiyorum. Allahu kurel kelam ilmini hakikaten tarifini kenesine sokamazsınız. Sokabilmenin yolu budur. Burada velhamdülillahi rabbil bundan da en azından adetimiz yerine gelsin diye baş tarafını okuyalım inşallah. Bab-ı hıyar ruh yeti görme muhayyerliği bağlı. قَدَّمْنَا وَكَتَقْدِينِهِ عَلٰى خِيَارِ hıyar babını, hıyar-ı babı üzerine takdim etmenin gerekçesini geride söylemiştir. Hakikaten bu bahis hıyar şart ile, muhay muhayyerlikler hıyar şart ile başladı. hıyar şartta demiştik gibi bir, üç bab getirilecek. Biri hıyar şart, biri hıyar hukye, biri de nedir? hıyar ayıptır. Önce hıyar-ı şart Neden? Hükmün başlamasını men ediyordu. Ondan sonra khiyar-ı getirildi. Neden? hükmün hükmü neydi? mülk malik olma. Onun tamam olmasını men ediyor. Bir de khiyar-ı gelecek. O ise men Akdenin, lüzumunu men ediyor demişti. Akdin lüzumunu men ediyor demişti. İşte bu gerekçeyi de anlattık. Rahua khiyar-ı ru'ya min izafeti'l-müşebbebi ila sebebi. Müşebbin sebebe izafeti kadibilendir. Yani görme sebebiyle olan muhayyerlik demek. وَمَنْ اِشْتَرَا شَيْا اَنْ لَمْ يَرَهُ Bir kimse iyi bir şeyi satın alırsa felbey'u câizun. Bu alışveriş nedir? caizdir Lakin bir şartı işareti ile izin. Fakat ona işaret şartıyla. Mesela bu çuvalın içerindeki pirinci veya buğdayı sana sattım. Görüyor musun buğdayı? Hayır çuvalın içinde. Ama diyor, görmeden bir şeyi satın almak caizdir. Ancak şartı var. Şart nedir diyor? Şart, lakin şartı işaratı ileyhi ona işaret olacak hatta vasfu da beyan edilecek. Onu ekşi kaldım burada, yani o da var. Ev ilâ veya bulunduğu yere, o malın bulunduğu yere ne yapılacak? İşaret yapılacak ve vasfu beyan edilecek. Fenerlen müşir li zalike o satılan, görülmeden satılan mala işaret de olmazsa lemyecud bil icma. Hanefilerin icması ile bu caizdir. İcma dedi ama biraz sonra yine Hanefilerden birinin ihtilafından bahsedecek. Galip diyelim buna. Kemabil mefku. Mefku'tu serh böyledir. Bakarsanız aynı ibare vardır orada. Ve ma'ti hakikati akizade. Akizadenin hakikatinde olan ki nedir o? Min enen asah al-cawaz. En fahi olan mekana veya hutta kendisine işaret olmasa da görülmeyen bir şeyi, bir şey görmediği bir şeyi kişinin satın almasının caiz olmasıdır diyor. İhtilaf ediyor bakınız. el diyor. Tahkik zade'de olan bu ibare, bu ifade mebniyun ala ma'fuhima min itlaq el-kitabi. Kitapta bir kuduridir. Kuduri'nin ıtlakından mutlak oluş oluşunda, oluşu üzerine oluşundan anlaşılan üzerine metni Onun üzerine bina edilmiştir. Hakikaten Kuduri'nin ibaresine bakarsanız, Kuduri metinde ne diyor? Menista aše endem yarahu fendey Kim görmeden bir şeyi alırsa, işaretten bahis var mı? Ne kendisine ne mekanına işaretten bahis yok. Dolayısıyla Kuduri'nin ibareti işaretten mutlaktır. O mutlaktan hareketle, ahizzade işaret edilmese de, ne kendisine ne mekanına işaret edilmese de akit caizdir sonucuna gitmiştir. Fakat doğru değildir, icmağa aykırıdır bu harf. i <gülüyor> Feth, Fethülkadir'de diyor ki, وَالْظَاهِرُ Zahir olan şudur, اَمَّا الْمُرَادَ بِالْطَقَ ıtlak ile murad nedir? Yani Kudurun ibaresinin mutlak oluşuyla murad, مَا زَكَرَهُ شَمْتُ الْاَيْمَةِ سَرَحْسِيُّ Şemsu'l-E'me Serahs'ın zikretmiş olduğudur. O da ne demek söyleyeceğiz? Ve gayruhu ke sahibi'l-esrar ve'z-zakira. Esrar, esrar ve zikir kitaplarının mütehammislerin zikretmiş olduğudur. Nedir o? Min enne'l-işarate ileyhi. Görülmeden satılan, satın alınan şeyin kendisine işaret. Evlâ mekani veya mekanına işaret şartu'l-cevaz demişlerdir. Kutlaktan bunu almışlardır. Cevazan şartıdır bu kaydı koyuyorlar. Hatta nevlenmişir ileyhi ve la ilah görülmeden satın alınan şeyin kendisine, çuvaldaysa o çuvala, bir kabın içerisindeyse o kaba veya hatta bulunduğu mekana bir depoda olabilir. O mekana vasıfları beyanetleri işaret yapılmadıkça la bir bi icma'i Fetül Kadir'de aynı şey söylemiştir. İcma ile olmaz. Ve <gülüyor> lehul görmeden bir şey. Biri satın alırsa gördüğü zaman ne olur? Muhayyer olur. Görmeden önce muhayyer olmaz mı? Olur. Onun için diyor ki Ve görmeden önce de yani artık yapıldığı andan itibaren muhayyerin ne olur? Başlar demek istiyor. Filasofen sahip görüşe göre. Başar. Niye? Lüzumil beyr. Çünkü beyr lazımdır. Şu ifade bizim hıyar şartta Khiyar rukyetin khiyar rukyetin khiyarul aydan önce khiyar şarttan sonra olmasının gerekçesine uygun düşmemiştir. Peki uygun düşmesi için ne demek lazımdır? Li ademi lüzumu değil, li ademi tamamı demesi gerekir. Çünkü biz geride ne demiştik o khiyar şartta? Hıyar-ı şartta demiştik ki hıyar-ı hüb-yet. Hakkabehu bi hıyar-ı hüb-yet li emmehu hıyar-ı hüb-yet yemmehu yemmehu temamel Değil mi? Hükmün yani milkin tamam olmasını engeller demişti. Hakitle işimiz yoktu bizim. Aslında tabii milkin tamam olmaması hakkın lüzumuna da engeldir ama birinci derecede vurgulanması gereken o idi. Ama böyle <gülüyor> i̇nşa akhıhü ve inşa reddü. <gülüyor> Muhayyerdir ne demek? Dilerse gördüğü zaman o malı alır, dilerse reddeder, akdi bozar. Ve in kâle rıditu kablaha. Görmeden önce müşteri razı oldun demiş olsa da gördüğünde bu akdi ne yapabilir? Bozabilir. İşte o malı istese de bozar. Neden? Lenne rıza bi şeyin kabla almi bi alfatihi. Çünkü bir şeyin vakıplarını bilmeden önce o şeye rıza gösterme la gate haqqahu bu rıza sabit olmaz. Yani bir değer ifade etmez. Dolayısıyla mukayyerlik yine devam eder. Wa huwa ghayru muwaqqatin hayrul ru'ya de değildir. Ne zaman görürse o zaman mukayyerdir. Veleki bir ay ona görür. bu mukayyerliği düşürecek olan iptal edecek olan şey bulununcaya kadar kalır devam eder. Ve üşrâtı feshiği Eğer hiyâkı hakkı olan müşteri malı gördüğünde aktif etme yönündeki iradeşini kullanıyorsa bunu müsterinin satıcının bilmesi de nedir? Şarttır. Satıcı bilecek bunun akdi bozulduğunu. Peki, iktida yapmış olduk. İnşallah yarın buradan çok okuruz. Elhamdülillah.